Bir kadının erkeğe bakması. Şimdi gerek kadının gerekse erkeğin karşı cinsine veya kendi cinsine şehvet olmadan bakmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu bakış kişiyi şehvete götürecekse, şehvi duygularına tahrik edecekse, o zaman bakışın ne yapmalıdır? Çevirmelidir. Ama böyle bir şehvi duygu yok, şehvi duyguların tahrik olma ihtimali de yoksa, hem kişi kendi cinsine hem de karşı cinsine ne yapabilir, bakabilir, o insanla da konuşabilir, ilmi, fikri, efendim işte ticari konuları müzakere edilebilir, tartışabilir. Bunda da herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim aleyhissalatü vesselam döneminde olsun, ondan sonraki dönemlerde olsun, hiçbir şekilde e, bir e, şehevi durum olmadığı müddet, cinsin cinse bakmasını veya karşı cinse bakmasını yasaklayan, bunu efendim haram sayan bir görüş, bize ne yapmamıştır? Nakledilmemiştir. Evet. Yine yanlış anlaşılmasın, tabii ki tesettür. Yüz. Evet. Bakmaktan kasıt. Sadece yani bir Müslüman kadın, bir Müslüman kadın, eğer Kur'an ve Sünnet'e uygun hayatını yaşamak istiyorsa, hı hı. ne yapmak zorundadır? Avret yerlerini örtmek zorundadır. Avret yerler neresidir? Yüzü, yüzü ve eli dışındaki yerlerdir. Dolayısıyla bakacağı yer neresidir? Bir erkeğin, kadının yüzü ve elleridir. Göreceği hı hı. yer. Ama bir erkeğin avret yeri neresidir? İşte diz altından göbeğe kadar olan kısımdır. Ama bu sarz olan kısım. Edep olan nedir? İşte bizim normal giyindiğimiz bir şeydir. Hı hı. Avret yerlerine bakmak hiçbir şekilde caiz değildir. Evet, yani hiçbir şimdi şekilde yani kadın kadına şimdi evet. özür dilerim iyi bir noktaya geldin. Kadın kadına bile avret yerine ne yapamaz? Bakamaz. Gözler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisi var. Men nazara مَنْ نَظَرَ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَتٍ سُبْبَ فِي عَيْنَيْهِ الْاَنُكُ Kim bir kadının mahrem sayılan güzelliklerine bakarsa, yani yüzü ve eli dışında ki bir yerine kasten bakarsa, görme değil kasten bakarsa, o kişinin gözlerine kıyamet gününde kurşun dökülerek azap edilir diyor. Yine bir hanımefendi de, bir erkeğin avret sayılan yerlerine değil mi? Bakarsa aynı ceza onun için de geçerlidir. Burada erkeğin bakması galip olduğundan dolayı erkek sikredilmiştir hadiste. Yoksa bakan hanımefendi de olsa aynı cezayı ne yapar alır. Müslüman bir kişi erkeğiyle kadınıyla bir başkasının avret sayılan yerlerine ne yapmamalıdır? Bakmamalı. Avret yerlerini açmış eee işte Sokakta o şekilde gezen insanlar var. Nitekim mesela kısa kollu bayanlar geziyor. Bu görmek ayrı şeydir. Gözünüz takıldı görürsünüz. Sonra da gözünüzü çevirir gidersiniz. Bir erkek siz diyelim ki deniz kenarında yolculuk yaparken e, plajda görüyorsunuz. Gördüğünüzde gözünüzü çevirsiniz devam edersiniz. Görmenizden dolayı bir günah olmaz. Ama bakışı bakışa eklerseniz. Aa, bir ba bakalım nasılmış vücudu vesaire gibi böyle anlık bile olsa biraz devam ederseniz işte bu nedir haramdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki يَا عَلِي لَا تُتْبِعُ النَّذْرَةَ النَّذْرَةَ Bakışına bakış ekleme yani bakış gördük. Gördükten sonra haram bir yerse görülen yer, avret sayılan bir yerse bakışını başka tarafa çevir. فَاِنَّ لَكَ Gördüğün senin için yani ondan dolayı bir günah olmaz ve aleyke Ama ikinci bakışın, bakışına bakış şeklin ikinci bakışın senin aleyhine günah olarak yazılır. Evet. O nedenle mahrem yerlere bakmak hiçbir şekilde caiz değildir. Ama mahrem olmayan yerlere bakmakta, yüz ve ellere bakmakta fitne korkusu yoksa, şehvet duygusu ve tahrik Hı. duygusu yoksa hiç herhangi bir evet. sıkıntı yok. Yani yoktur. bugün biraz daha derine girmemin sebebi hocam çünkü yanlış anlaşılabilir. başka televizyonlarda veya başka kişiler tarafından söylenen bazı şeylerde ee, yani şehvet olmadığı sürece bakmak caizdir gibi bazı hezeyanlara kapılıyorlar. Hı. Onun hani önüne geçelim yanlış anlaşılmasın diye ben Evet hezeyan e, dediğinizde mesela bir hezeyan duydum din adına konuşuyor güzele bakmak sevaptır diye. Gibi. Ee, bu güzel erkekte de olabilir, kadında da olabilir. Neyi kastediyorlarsa güzele bakmak haram ise o güzel o güzellik. Evet güzeldir zatında güzeldir ama senin bakışın ona haramsa o bakış sevap değil, senin için bir günah olarak omuzlarına yazılır. Kiramen Katip'in defterine kıyamet günü ne yapar? Yazar Müslüman defterini, amel defterini kirletmemelidir. Evet, bu kadar da basite evet. alınmamalı Tabii din ki. hususları.